Yeni Tınılarıyla fark yaratan Genç neslin müzik serüveni Hazırlayan ve sunan Hande Akkan Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Yeni programına hoş geldiniz. Ben Hande Akkan. Bugün yeni de geçtiğimiz hafta dinlemeye başladığımız e, Bahın Goldberg varyasyonlarına devam ediyoruz. Ve son 10 e, varyasyonu, son bölümü dinleyerek yeni sürdürüyor olacağız. Geçtiğimiz hafta Mahan Esfahani'nin son albümünden bu varyasyonları dinlemeye başladık. E, Mahan Esfahani'yi size hatırlatmak isterim. İran asıllı genç Klauseniz, Tahran doğumlu, 1984 doğumlu oldukça genç. Ee, BBC... ...Radyo 3'ün yeni nesil... E, ...sanatçılarından biri oluyor... ...2008 ile 2010 yılları arasında... ...bu önemli. Çünkü... ...yeni nesil e, müzisyen olarak... ...genç müzisyen olarak ilk... ...Klevsenci e, Mahan Esfahani... ...oluyor. E, Mahan Esfahani... E, Stanford'da okumuş, ee, kendi ülkesinde başlamış e, çalışmalarına, sonra e, dünyanın sayılı klavsinistlerinden biri kabul edilen Zuzana Rizistkova ile çalışmış, sonra Stanford Üniversitesi'nde müzikoloji eğitimi almış. E, Bugün dinlemeyi sürdürdüğümüz Goldberg varyasyonları yorumcunun yayınlanan beşinci solo albümü. Goldberg varyasyonlarını da kısaca hatırlatayım sonra müzikle devam edelim. Müzik tarihinde uykusuzluğa çare bulmak için bestelenmiş ilk eser aslında bu şekilde ünleniyor. Bach'ın e, biyografisini yazan Volker'e göre Dresden'de Rus elçi Kaiserling uykusuzluktan şikayet ediyor ve klasencisi e, bu derde çare olabilir. Olmak için ...yan odadaki saatlere kadar çalıyor... ...ama Kont uykuya dalana kadar... ...onun bildiği parçalar tükeniyor... ...bundan sonra da Kont, Baha, Zarife... ...biraz da neşeli karakterde bir eser sipariş ediyor... Ee, ...ve e, Bahta... E, ...Kaiserling'in... E, ...Klausenistin'in soyadı olan Goldberg'i bu esere isim olarak kullanıyor ve Goldberg varyasyonları 1741'de besteleniyor. E, peki şimdi e, bir de ufak bir şey ekleyeyim sonra son on varyasyon dinleyerek yeni sürdürelim. Eser klavsen için besteleniyor ama bugünlerde sadece klavsen için e, yazılmış haliyle değil... ...piyano tınılarıyla da, piyano düzenlemeleriyle de aslında kulağımıza geliyor Goldberg varyasyonları. Ancak şunu eklemekte belki de fayda var. E, Bach'ın bu klavyeli çalgıdaki e, bestesi e, çok... E, ...hızlı bir İtalyan stilini, virtüositesini barındırıyor içinde... ...ve Zarif'te bir e, Fransız tınları da var... ...ama sağlam bir Alman tekniğiyle e, bestelenmiş bir eser... ...dolayısıyla bu eser aslında klavsende tam Bach'ın düşündüğü şekilde tınlıyor... ...o yüzden belki de piyanodan dinlemek yerine e, klavsenden dinlemeyi tercih etmek önemli... Şimdi Mahan Esfahani'nin yorumuyla e, biz 21. E, varyasyonda kalmıştık. Bah bunları e, 30 varyasyonu kendi içinde aslında bir nevi 3 gruba ayırmıştı. Onlu e, bölünmeler şeklinde. Şimdi son 10 varyasyonu dinliyoruz. Sonra yeninin ikinci yarısında daha çağdaş ama yine Klavsenden dinleyeceğimiz eserlerle devam ediyor olacağız. <gülüyor> Açık Radyo 94.9'da yeni programını dinliyorsunuz. Az önce Bach'ın Goldberg varyasyonlarının son on tanesini e, genç klavsenist Mahan Esfahani'nin yorumuyla dinledik. Mahan Esfahani'nin son albümündeki performansı idi bu. E, bir yorumcunun beşinci solo albümü sadece ...Bah Goldberg Variasyonları... ...üzerine idi. Geçtiğimiz hafta ve bu hafta... ...bu albümün tamamını dinledik. Ee, hem... ...bu muzip esere... ...kulak vermiş hem de Mahan Esfahani'yi e, daha yakından tanımış ve e, dinlemiş olduk. Şimdi e, yorumcunun 2014 yılında piyasaya sürülen bir albümüyle devam edeceğiz. Bu bir canlı konser kaydı. 2009'da Wigmore Hall'da e, düzenlediği solo ...konserindeki bir performansını... ...sizinle paylaşacağım. Ee, bu sefer klavsini... ...bir barok enstrüman olan... ...klavsini... E, ...bah ya da bir e, barok... ...bestecinin... E, Eserleriyle değil, bir çağdaş bestecinin eserinde dinliyor olacağız. Ee, Gürgeri Ligeti, Ligeti Macar e, 1929 yılında, 23 yılında düzeltiyorum pardon. E, doğuyor e, Macaristan'da ama ardından e, Avusturya'ya göç ediyor ve Avusturya vatandaşı oluyor. 2006 yılında da Viyana'da. ...gözlerini hayata yumuyor. E, Ligeti'nin... E, ...vaktimiz olduğunca... ...üç tane e, klavsen için... ...yazdığı müziği seçtim. Ama sanırım e, ilk ikisini dinlemeye... ...fırsatımız olacak. Önce ile başlayacağız. Yaklaşık beş dakikalık bir müzik. E, pasakalya e, bir tema... ...ve yine onun varyasyonlarından... ...oluşan bir besteleme şekli. Çoğunlukla bas... E, ...sesleri e, üzerine... E, ...varyasyonlar düzenleniyor. E, şimdi... ...Pasakalya'ya kulak vermeden önce... ...Klavsen'le ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bir dönem, özellikle klasik dönem başladığında... ...yani e, Klavsen'den sonra... ...piyanonun gelişmesiyle... ...bu tellere çarpan... ...mekanizmaların farklılaşması... ...ve seslerin bu metalik halinden... E, ...daha doygun bir hale dönmesiyle klavsen aslında klasik dönemde Mozart, Beethoven ve sonrasında... ...çok kullanılan bir enstrüman değil. Hatta unutulan bir enstrüman bile diyebilirim. Ancak çağdaş müzikte klavsen kullanımı oldukça fazla. Çünkü klavsenin o metalik dokusu aslında bir nevi... Ee, özellikle ikinci parçada bunu duyuyor olacağız. Ee, bir kompüter müziği yaparmışçasına e, bambaşka tınıları akustik çalma imkanı sağlıyor. O yüzden Klavsen e, yeni kuşakla, çağdaş müzikle beraber daha sık gündeme gelen bir enstrüman. Şimdi Ligeti'nin e, Pasakalya'sına kulak verelim. Mohan Esfahani'nin canlı konser performansıyla sonra devam edelim. Radyo'da yeni programını dinlemeye devam ediyorsunuz. Demin e, aslında anons yapmak istedim öncesinde. Parça başladı. Araya gireyim mi girmeyeyim mi emin olamadım. Ama sonra kesmeye ve size yeni parçayı biraz anlatmaya e, karar verdim. Buradaki hata için de özür dilerim. Şimdi demin e, Ligeti'nin Pazakaryası'nı dinledik. Bu e, direkt... ...Klausen için yazılmış bir müzikti. Ee, çeşitlemeleri e, ayrıştırdığınızı tahmin ediyorum. Çünkü bas partisi çok belirgindi, üzerine yeni gelen dokular da çok net duyuluyordu. Şimdi dinleyeceğimiz müzik aslında Klausen'e e, dedim ya sanki bilgisayarla müzik yapıyormuşçasına... ...elektronik müzik yapıyormuşçasına bize olanaklar sağlayan bir enstrüman. Ha işte tam da bu müzik bunu anlatıyor olacak. E, bilgisayar müzik gibi duyuluyor... Ama bunu canlı performans ve e, tamamen o nesneyle bağ kurarak... ...yani çalarak e, müziği aktarıyorsunuz. E, ve oluşturduğu atmosfer inanılmaz. Zor bir müzik dinleyeceksiniz. Adı süreç. Dört e, dakikalık bir müzik. Başlayacak ve hiç durmadan, nefes almadan devam ediyor olacak. Şimdi... E, Biraz konsantre olabilirseniz eğer müziğe o hızlı yapının içinde e, aslında ufak melodik yapılar duymaya başlayacaksınız. E, hem Ligeti çok ustaca kompoze etmiş eseri, e, hem de klavyenin olanakları e, bambaşka tınılar duyuruyor. Peki şimdi e, Mahan Esfahani'nin Wigmore Hall konser, e, konserinden e, Ligeti'nin Süreç isimli müziğini dinliyoruz. Esfahani'nin e, 2009'da Wigmore Hall'da verdiği konserden olağanüstü bir Ligeti performansı dinledik. Continuum Süreç e, isimli müziğiydi Ligeti'nin. E, klavse'nin bu şekildeki kullanımına hayran olmamak mümkün değil. Bir, evet biliyorum dinlemesi oldukça güç bir müzik. E, her çok da ...yeni müzikler dinlemeye alışık değilseniz... ...zorlayabilecek bir müzik. Ama enstrümanın... ...hem vurmalı olarak duyuluyor olması... ...yani bütün o tuş hareketlerinin bir vurmalı efekti oluşturması... ...ve elektronik bir tınıymışçasına olması... ...ancak bunun bir akustik enstrümanı olması. Ee, bence umarım sevmişsinizdir harkulade ...üstelik performans da inanılmaz idi. Efendim sizinle iki haftadır genç klavsenist İran aslında genç Klausen'siz Mahan Esfahani'yi paylaştım. Eee kendi dönemindeki Harklade bir müzikle bah bakın Goldberg varyasyonlarıyla dinledik sonra Klausen'i e bir de çağdaş bir bestecinin gözünden baktık ve iki tane de Ligeti müziği dinledik. Üçüncü müziği bugün dinleme fırsatımız olmayacak. Ee, önümüzdeki hafta yeni de yeni bir albümle, yeni bir genç müzisyenle yolumuza devam ediyor olacağız. Ee, sevgili destekçimiz Banu Korun'a e, radyom ve program adına çok teşekkürlerimi iletiyorum. Sevgili Feriyar Kabil'e çok teşekkürlerimi iletiyorum teknik masada. Dinlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. <gülüyor> Yeni Tınılarıyla fark yaratan genç neslin müzik serüveni Hazırlayan ve sunan Hande Akkan.